Sevgili dinleyenler, bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Mimarlar Odası Eski Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı e, Oktay 2. ile e, birlikteyiz. Oktay 2. ile e, bu yoğun gündem arasında perde arkasında kalan, e, e, neredeyse hiç konuşulmayan ama geniş kesimler için, Türkiye için, geleceğimiz için çok çok önemli bir gündem başlığını konuşacağız. Bir yeni yasa tasarısı gündemde değil mi hocam? Evet, evet bir yeni yasa tasarısı var. Zaten Türkiye'de siyasal gündem ne zaman yoğunlaşırsa ve kamuoyu o yoğun siyasal gündeme ne zaman odaklanırsa bildiriz ki aynı günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de Türkiye'nin değerlerini ortadan kaldıran yasa tasarları verilmektedir. Bu çok önemlidir. Aslında ben siz dahil medyadaki bütün arkadaşlarıma öteden beri hep şunu rica etmek istiyorum, şunu söylemek istiyorum lütfen Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemini takip edelim. Yani Türkiye gündemi esas meclisteki gündemdir. Çünkü bir siyasal iktidarın niyetini o siyasal iktidarın hazırlamış olduğu yasalar gösterir. E, sistem nutukla değişmez. Sistem yasayla değişir. Rejim nutuk atarak ya da polemiklerle değişmez. Rejim yasayla değişir. Türkiye'ye verilecek olan zarar nutukla olmaz. Yasayla oldu. Fakat bizim hem medyamız hem toplumumuz rutuklara, polemiklere çok fazla meraklı olduğu için esas Türkiye Büyük Millet Değişimi, gündemi bir türlü takip etmiyoruz. Etmediğimiz için de şu anda iktidarda olan siyasi partinin iktidarda olma gerekçesi ve hedeflerine uygun yasalar o kadar yoğun olarak gelmektedir ki bunlardan bir tanesi de doğal e, çevreyi ve ee, ekolojik zenginlikleri koruma adı altında yöneticiden yasa tasarıdır. Hocam aslında bu hani koruma yasası <gülüyor> adı ama korumama yasası bir anlamda. Hani biyolojik çeşitliliği, sitalanlarını koruyacağız diye bir yasa tasarısı hazırlıyorlar. Ama detaylarına baktığımızda tam tersine üzerindeki koruma kalkanını kaldırıyorlar değil mi? Evet. Zaten hep öyle yapıyorlar. Yani son zamanlarda yasaların işinlerini koyanları ben kutluyorum. Çünkü o ismin tam tersi olan yasaları gizlemek için olan şey, güzel isimler koyuyorlar. Mesela gerçi öbür yasayı şimdi gündemdeki yasayı konuşacağız ama bunlardan bir tanesi eskimiş tarihi kent merkezlerindeki e, kültürel mirasın korunması ve yeniden yaşatılması gibi başlık taşıyan yasaydı. Ben böyle bir yasayı kurduğum zaman e, ömrümün 30 yılını verdiğim bir konunun özetlendiği bir başlığı görünce bir şey heyecanlandım. Ama tabii ki e, şimdi iktidarı olan kuşkulu bakışlarımız nedeniyle, e, onlardan kaynaklanan kuşkulu bakışlarımız nedeniyle hemen yasanın içine baktığım zaman gerçekten tam tersi bir yasa olduğunu gördüm. Bu da öyle. E, i̇şte doğayı, tabiatı, e, ekolojik değerleri koruma yasası altında bir yasa e, hazırlanmış ve bu meclise verilmiş. Ama baktığımız zaman Türkiye'de doğayı koruyan veya korumaya çalışan kamu kuruluşları var. Doğayı, Doğanın korunmasına ilişkin zaten statüler var. Bunların güçlendirilmesi yerine bunların ortadan kaldırıldığı bir yasa sözde karşı karşıyayız. Türkiye bence tamamı sit alanı denebilecek derecede çok önemli doğal ve tarihi zenginlikleri sahip bir ülkedir. Bir iktidarın bu ülkenin doğal ve tarihi zenginliklerini, tabiat zenginliklerini ee, korumak için değil onları ortadan kaldırmak için bir yasa tasarısı hazırlamasını ben aklım hafızadan almıyor. Yani bu nasıl olabilir? Yani Ben hepsini artık merak ediyorum. Örneğin bu yasa tasarısını kim kalemi eline aldı da yazdı? Evet. O çıksın ortaya. O çıksın ortaya ve bizim karşımıza çıksın. Tartışalım. Yani bunu birisi yazıyor. Tabi artık kalemde yazmıyor. Bilgisayar... E, Kraliçesi yazıyor ama Bir akıldan çıkıyor yani değil mi? Hangi hangi akıl bu? Hangi akıl? Şimdi efendim hükümetin tasarısı. A farki bıla. Hayır. Hükümette kimin tasarısı? Ben hükümette olan herkesin açık söylüyorum. Ben e, çok sayıda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tanıdığım insanlar var. Hükümetteki herkesin Türkiye'nin doğal değerlerini, tabiat değerlerini yağmaya açacak bir tasarının hazırlanmasına katılmış olacağını asla kabul etmiyorum. Bu yasa tasarısı kimler hazırlıyorsa bence bu <gülüyor> siyasi parti içerisinde bu amacı güter bir takım kesimler hazırlıyorlar. Onlar da kimdir? Karşımıza çıktılar. Konuşalım kardeşim. Yani mimarca konuşalım, mühendisçe konuşalım, eczacı mimarı olarak konuşalım, şehirci olarak konuşalım. Yani neyi amaçlıyorlar? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Neden Türkiye'nin doğasını pazarlamak için bu kadar bir şey işletlik içerisindeler? Bunu açıkça söylemeler lazım. Bu tartışmayı aslında kamuoyunda yaygınlaştırmak lazım. Bana bu konuyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Ayrıntılar için bir şeyler söyleyebilirim. Evet. Hocam şunu söylemek istiyorum. Yani toplumun bir takım refleksleri var. Burada da işte sivil toplum örgütleri ve bir takım aydınlar ön planda. Bence siz çevre, doğa ve Kent yaşamı denildiğinde ilk toplumda yani bizler adına ilk refleksi ortaya koyan isimsiniz. Okta ikinci böyle bir isim. O anlamda bir yurttaş olarak da size çok teşekkür ediyorum daha önce de siz meclisteki bu, bu tip yasa tasarlarına takip etmiştiniz. Örneğin hatırladığım kadarıyla karayolları ile ilgili Hı. benzer bir şey vardı. Sizden bütün bu hani dediniz ya, niyet aslında mecliste ortaya çıkıyor. Yani gündemde türban oluyor, başka konular oluyor, polemikler oluyor ama perde arkasında mecliste birileri akıllarındaki Türkiye'yi alttan alta yaratıyorlar ve bunu yasalarla yapıyorlar. O, o şey, o başlıkları bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii artık bu biraz yavaş yavaş son e, anayasa değişikliğiyle birlikte tam söylenemez hale geldi gibi görünüyor ama e, sonuçta bir e, hani güçler ayrılığı dediğimiz yasama, yürütme ve yargı e, ilişkisi içerisinde bir anayasal düzenimiz var. Şimdi yasamayı iktidar partisi yapıyor. Evet parlamento tamam iktidar partisinden ibaret değildir ama Özellikle şu son yıllarda tek parti dönemde yasamayı yani yasaları parlamentodaki milletvekilleri, onaycı çıkartıyorlar. olsa bile sonuçta bunlar iktidarın yasalarındadır. Sonra iktidar bu yasaları yürütüyor yani uyguluyor. Şimdi kendi yaptığı yasaları kendisi uyguluyor. Yargıyı da bu uygulamanın engellenmemesi için etkisiz hale getirmek üzere neler yaptığına son yıllarda son aylarda referandum dair hepimiz şahit oluyor. Evet. Şimdi bu yasalara baktığımız zaman, son zamanlarda çıkan yasalara baktığımız zaman hemen hemen tamamı, yani istisnasız tamamı e, Türkiye'de e, koruma altına alınmış doğal, kültürel, arkeolojik ve tarihisiz alanlardaki e, imar kısıtlamasını, yapılaşma kısıtlamasını ortadan kaldıran ve buraların yapılaşmaya açılmasını, imara açılmasını çığ veya bu şekilde öngören yasalardır. Hatta bunu sağlamak için dünyanın hiçbir ülkesinde görünmeyen bir durumla şu anda Türkiye'ye karşı karşıyadır. Aşağı yukarı her kamu idaresinin bir imar yetkisi vardır. Herkese bir imar yetkisi verilmiştir. Herkes kendi imar yetkisiyle istediği şekilde alanların imarında söz sahibi haline geldi. Böylece planlama dediğimiz, Atatürk'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli temel kavramı olan planlı kalkınma, planlı gelişme kavramı tamamen ortadan kaldırılmak isteniyor. Yani bana kalırsa artık şehircilik okulları falan da kaparsınlar, hatta mimarlık okullarını falan da kaparsınlar, istedikleri şekilde... Çünkü yapmayı niyetleniyoruz. Hocam bu bir zihniyet değil mi? Hani bize plan değil, pilav lazım diyen mi zihniyet değil mi bu? Tabii o zihniyetin zaten açıkça Sayın Başbakan'ın kendisi de söylüyor. Yani ben diyor Menderes'in devamlıyım, Özal'ın devamlıyım. Şimdi Menderes'ten başladık. Şimdi Menderes dönemine baktığımız zaman Türkiye'de planlamanın ortadan kaldırıldığı ilk dönemdir. Yani Cumhuriyet planlı kurulmuştur, planlı kalkınmıştır sanayi planlamasına, kent planlamasına, ulaşım planlamasına ve demir ağlarla örülen ulaşım planlamasına kadar Cumhuriyeti kısa zamanda güçlü bir ülke haline getiren bütün değerler planla yapılmıştır. Fakat planın çok temel iki özelliği vardır. Birisi kişisel çıkarlara engeller. Yani kişisel çıkarlara göre bir plan yapılamaz. Toplumsal çıkarlara göre bir plan yapılabilir. Kişisel çıkarlara göre yapılmaz. Hiçbir zaman plan olamaz. Plan mutlaka toplumsal çıkardığına göre yapılır. İkincisi bilimsel bir kararda yapılır. Çünkü bu işin bilimi vardır. Üniversitelerde okutulmaktadır. Şu anda röportaj yaptığımız yerlerde okutulmaktadır. Bunun hocaları vardır vesaire vesaire. Bunu da bu arada söyleyelim hocam. Dış çekim olduğunu da dinleyicilerimiz bilsin. Şu anda... Boğazın hemen yanında Bahçeşehir Üniversitesi'nin evet. bahçesindeyiz. Muhteşem bir manzara var. Evet. İstanbul'a bakarak aslında bir anlamda İstanbul'u ve Türkiye'yi de konuşuyoruz. Evet, tabii buralarda da bu konuları konuşmak daha heyecanlı oluyor ama şimdi Cumhuriyet planla kuruldu. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ki örneğin çok çok açık bir örnek vereceğim, köy esnelerinin düslen. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki dağılım haritasına bir bakın. O kadar dengeli dağılmıştır ki doğuda Karçılavuz'dan batıda Trakya'ya kadar kuzeyden güneye kadar bir eğitim modelini dengeli olarak ülkenin her tarafında yerleşmesi için bir planlama içerisinde bir yatırımlar yapıyormuştur. Keza o dönemlerin An Anadolu'yu sarmalayan demiryolu ağlarına var. Keza sanayi planlamasına var. Yani sanayi yapılırken, fabrikalar yapılırken mutlaka lojmanlarıyla beraber yapılmıştır. Sinema salonlarıyla evet, hatta sinema, değil mi? Bir kültürle evet, beraber gelmiştir. Bir kent kültürü yaratmışlardır. Hiçbir zaman bir fabrika yapılırken eyvah etrafında gecekondu olacak diye bir şüphe dahi olmamıştır. Çünkü çalışanların tamamı için lojmanlar da yapılmıştır. Şimdi 19 tamam bu iki kısıtlamayı geçiyordu söylediğim gibi. Yani kişisel çıkarları engelliyordu. Yağmayı engelliyordu, talanı engelliyordu. Ee, ulusal dengeli topyekün kalkınmanın temel e, girdisi, idi plan. Şimdi Edir sonrası döneme baktığı zaman Menderes'le birlikte başlayan plan değil plan istiyoruz. Halbuki, çünkü neden plan diye plan istiyoruz? Çünkü plan bizim yağmamızı engelliyor, talanımızı engelliyor, önümüzde bir engel. Plan diye plan istiyoruz da halkı kandırmak için söylerdi. Oysa ki plansızlık öyle bir dönem getirir ki sen o pilavı bulamazsın. Sen o pilavı bile planlayarak demek zorunda kalırsın. Tabi bu halka halka bunu anlatmakta zorluk çekilmiştir. Her zaman olduğu gibi siyasilerin o dönemin medyası tarafından da desteklenen popülist söylerleriyle işte iktidarlar sağlamıştır. İktidarlar elde edilmiştir. Şimdi Menderes'in e, her ne kadar 27 Mayıs'ın bir tarihsiz kararına kurban gitmiş olsa bile baktığımız zaman özellikle 1950'lerde yılında yaptıklarına planlamayı tamamen ortadan kaldıran ve İstanbul'u yıkan İstanbul'u yok eden İstanbul'un tarihi alanlarından hiç gereksiz çok geniş yollar açarak bir kültür ortadan kaldıran bir tarih içerisinde şimdi e, Sayın Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda ben de İstanbul Mimarılısı Başkanıydım. Evet. O zaman İDO'nun ilk gemileri alındı. İDO'nun ilk feribotları çalışmaya başladı. O feribotlardan birine Adnan Benderes Feribotu adı verilince ben dayanamadım. O da Başkanı olarak İstanbul Mimarılısı Başkanı olarak Sayın Erdoğan'ı Belediye Başkanı olduğu için diyalog şansımız vardı. Başbakan olduktan sonra diyalog şansımız kalmadı. Dedim ki, e, sayın başkan, Adnan Menderes'in siyasetten bir hayranlık duyuyor olabilirsiniz. Siyasi olarak onun e, yaptıkları konusunda bir e, yakınlık duyuyor olabilirsiniz. Ama Adnan Menderes İstanbul'u çok önemli tarihi eserlerini yok etmiştir. İstanbul'da bir kültürel yıkım yaratmıştır. İstanbul'un geleceğe taşıması gereken değerleri ortadan kaldırmıştır. Yani İstanbul'da kötülük yapmışlar. Şimdi siz İstanbul Belediye başkanı olarak bu kente kötülük yapar. Bu kentin kimlik değerini yok eden bir siyasetçinin adını nasıl göklere çıkartabiliyorsunuz? Yani bunu yapamazsınız. Bunu sorgularız desem de öyle kalmıştır ve bugün o hala çalışıyor. O çalışıyor. çalışıyor. Ama ilerleyen yıllarda şunu fark ettim ki gerçekten Sayın Erdoğan ve ee, Menderes ülemiyle bir birlikte başlayan dönemin bir ürünüdür. Kendisi de bunu inkar etmiyor aslında değil evet, mi? Hocam. Yani işte Menderes Özal evet. şimdi de ben geldim diyor. Evet. Yani onların e, takipçisiyim diyor. Evet. Anca, evet onların takipçisiyim diyor. Bence takipçisi de ürünüdür. Sonucudur. Ee, tıpkı 12 Eylül döneminin sonucu olarak da yapılan yorumlara bağlı bir e, benzetme gibileri bu. Ama şunu çok açıklıkla artık görmeye başladık. Ee, Türkiye yağma ve talanla e, AKP döneminde tanıştık. Türkiye yağma ve talanla 1950'lerde tanıştık. 1970'lerde zaten kemp yağması doğru açıktı. 12 Eylül ekonomisi ve yasaları tamamen yağma ve talan üzerindeydi. 2000 yılından sonra da AKP bu çizgiyi devam ettiriyor ve doğru açıktı. Burada biz şimdi iktidar partisini Türkiye'de yağmayı ve talanı bahseten parti olarak görürsek yanlıştır. Ama Türkiye'de yağmayı ve talanı doruğa çıkartan parti olarak görürsek bu doğrudur. Peki neden doruğa çıkarttık? Çünkü ekonomi artık tamamen üretilden uzaklaştı. Ekonomi artık tamamen tarımdan uzaklaştı. Tamamen sanayiden uzaklaştı. Yani ekonomi diye bir şey kalmadı elde avuçta olanları satmak, geri kalanları gide satmak, borçları satarak ödemek, satışla elde etmek bir miras yedilik gibi bir anlayış ekonomi egemen oldu evet. Ben televizyonlarda ekonomik programlarında, ekonomi uzmanlarının kardeşim bunun adı ekonomi değil, yağmadır. Ben ekonomik değilim ama yani bunu da okudum da açıkça ortaya çıkan bu. Evet. Yani evet. mesela bu son yasa tasarısına tekrar dönecek olursak, sit alanlarını e, ortadan kaldırmak ve oraları iman açmak. Bunun için de 14 kişilik bir kurul kuruyorlar. Bunun 13'ü mü bu, 12 tanesi de bürokrat zaten. Yani siyasetin içinde karar verebilecek olan insanlar. Bugüne kadar alınmış sit alanları gözden geçirecek diyor. Tüyden değil yani Yani örneğin Boğaz içi sit alanı gözden geçirilir. Örneğin Gökova gözden geçir. Evet. Örneğin Çeşme Irmağı gözden geçirilecek. Örneğin Akdeniz gözden geçirecek. Karadeniz yarıda gözden geçirecek. Yani neresi? Bu İstanbul'da şimdi karşımıza duran tarihi yarımada. Evet. evet. Yani, her yer gözden geçirecek ne demek? Siz gözden de oranın sit alanı olma özelliklerini güçlendirici bir yasa yapın. Şu anda Türkiye'nin şöyle bir yasaya ihtiyacı var. Koruma kurullarının almış olduğu sit bir uygulanmayanları cezalandıracak bir yasa ihtiyacımız <Gülüyor> ihtiyacı var. Şu anda bizim sit alanlarını kaldıracak bir yasaya ihtiyacımız yok. Sit alanı kararlarına uymayanlara uyaracak, uymayanlara yaptırımı gülecek bir yasaya ihtiyacımız var. Ayrıca koruma kurullarının sit alanı kararlarını aldıktan sonra o kararlarını denetleme yetkileri yoktur. Bu yetkileri sağlayacak olan bir yasaya ihtiyacımız var. Koruma kurullarının daha güçlü koruma yapabilecek bir ekipmana sahip olmaları gerektiren yasalar bugün bazı koruma kurularımızın arabası bile yok. Vatandaş koruma kurularındaki dosyasını takip edebilmek için taksi kiralıyor, raportörü araziye götürüyor. Veya kendi aracıyla götürüyor. Böyle bir şey olur mu? Bir kamu hizmeti vatandaşın otomobiliyle vatandaşın aracıyla yapılır mı? Bir kamu hizmeti üzerinde kamu hizmetine ait bu da otomobillerle arabadan da yapılır. Siz önce koruma kurulları güçlendirin. Dahasını söyleyeyim. Siz bugün Türkiye'de elde kalan yegane doğal ve tarihi alanların e, şeyi olan, e, sahibi olan, daha sahibi de değil de onlar sayesinde olmuş olan, onların kararları sayesinde olmuş olan koruma kurullarına bir kere teşekkür ettiniz. Yani yasının gerekçesinde bulun bile İnsan önce koruma kurullarına, kardeşim sizin sayenizde biz Doğamızı iyi kötü koruduk. Tarihimizi iyi kötü koruduk. Yeşilimizi iyi kötü koruduk. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki vardınız. De bir teşekkür et. Ondan sonra eksik varlıyoruz. Ama böyle bir şey yok. Hocam yani burada e, <gülüyor> siz de konuşmanızın başında dediniz. Doğal ve kültürel varlık, varlıklarımızı yok etmeyi amaçlayan bir zihniyeti ben algılayamıyorum dediniz evet. değil mi? Hakikaten ben de bu işte... Biyolojik çeşitlilik noktasına da baktığımızda Türkiye endemik türler bakımından eşsiz bir yer. Eşsiz bir coğrafya. Vardı, değerli hocam. E, tabii bunu biz de uzmanlarından dinledik. Hatta e, benim programımı takip edenler bilirler. Geçenlerde Ahmet Atalık'la birlikteydik. İşte, Türkiye yani Anadolu coğrafyası son buzul çağını yaşamadığı için olağanüstü çeşitlilikte yani bütün bir Avrupa kadar ee, sadece belki İç Anadolu bölgesinde bitki çeşitliliği, bütün bir Avrupa'dan daha fazla. Müthiş bir kültürel zenginliğimiz var, doğal zenginliğimiz var. Ee, bunları korumamız gerekirken bir iktidar geliyor diyor ki bunları koruyan her şeyi ben kaldırıyorum. Bir de bunu yasal kalıfla yapıyor hocam. Yani bunu hakikaten anlamak mümkün değil ama şimdi bakıyorum işte geldim sizle konuşuyorum burada. İşte bizim radyo aracılığıyla dinleyicilerimize ulaşıyoruz belki bir iki televizyon programında bu Türkiye'nin birinci gündemi olması gerekmez mi böyle bir konu? Yani türban konusu mudur bu mudur hocam? Tabi olması gerekir. Şimdi e, bu e, güzel sohbete başlarken de söyledim. Şimdi mesela e, haberlerde diyelim ki radyolarda televizyon sizi tabi ayarak söylüyorum gazeteler için de söyledim geçrendir. İşte günlük polemikler söyleniyor. E, liderlerin birbirlerine söyledikleri üste geçme, baskın olma şeklindeki polemikler söyleniyor. Bunlar haber olarak bitiyor. Ondan sonra deniyor ki ve spor. Şimdi halbuki denmesi lazım ki ve meclis. Mecliste ne var? Mecliste her gazetenin muhabiri var. Mecliste neler oluyor? Yani bu çok önemlidir. Çünkü eğer siz iktidardaki partinin Türkiye'yi kötüye götüreceğinde inanıyorsanız, bundan şüphe duyuyorsanız bu lafla olmaz. Sayın Başbakan'ın YouTube'larıyla olmaz. Bu yasaydı. Dolayısıyla o zaman yasayla, yasalara bakacaksınız. Yok, iktidar Türkiye'yi iyice götürüyor. Buna inanıyorsanız o zaman da yasalara bakacaksınız. Yani bir düzen yasalarla ancak şekilleniyor. Şimdi son zamanlarda çıkan yasalar Türkiye'nin cumhuriyet değerlerinin, ulus değerlerinin, yurt değerlerinin tamamen yok edilmesine yönelik bir süreç Şimdi bu çok açık görünüyor yasalar. Dolayısıyla bunun Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline getirip e, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve onaylanan yasaları ve Çankaya'dan onaylanan yasaların amacının ne olduğu ve Türkiye'yi nereye götüreceği konusu hakim bir gündem olarak tartışılmalıdır. Bakın şimdi meclis televizyonu izlenmeyen terefif izlenmiş. Yani ben şimdiye kadar acaba meclise ne oluyor bakayım diye terefif şey <gülüyor> yani. evet. çünkü bu o şekilde olmadı. Bu ee, kanaat önderleri dediğimiz kesin. yani e, başta medya olmak üzere Türkiye'nin sorunlarını gerçekten toplumun e, öğrenmesi, bilmesi konusunu bir mesleki etik konusu hale hani getirmiş olan basın yayın dünyasının üzerinde durması gereken bir dünya. Şimdi son yasaya baktığımız zaman son yasada diyor ki kültür ve tabiat varlıklarını koruma yasasında bütün tabiat sözcükleri çıkartılmıştır. Doğa sözcükleri çıkartılmıştır. Ağaç sözcükleri çıkartılmıştır. Ağaç yığını veya ağaç ormanı veya işte bilo sözcükleri çıkartılmıştır. Tabiatı, doğayı çağrıştıran bütün kelimeler yasadan çıkartılmıştır. Yasanın adı da Kültür varlıklarını konum yasası olmuştur. Hani doğal varlıkları'nın konum yasası? Onu sen mi hazırladın? Böyle bir hazırlığın var mı? Bu, bu yasada ona yönelik bir hazırlık değil ki. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ee, gerçekten ben bunu tekrar ediyorum. Ee, ve sizin aracılığınızla tekrar söylüyorum. Bunu eline kaleme alıp veya bilgisayar klavyesinin başındaki yazan kimse... Bunun benim karşıma çıkması için. Hocam ben de buradan söz veriyorum o kişiyi bulacağım. Evet. Ve sizinle hem radyoda hem televizyonda eğer kabul ederse karşılıklı bir program evet. yapalım. Yani hangi akıldan çıkmış bu kültür ve tabiat varlıklarını koruma başlığı altında? Korumama yasasını kim hazırlamıyor? Bir de profesyonelce de hazırlanmış hocam bir açıdan. Evet. Öyle değil mi? Ayrıca bir de şu var. Tabii şu da hayret vericidir. Ben Avrupa Birliği'nin Türkiye için çok iyi niyetler beslemediğine... Ee, inanan şey, ee, Türkiye'nin geleceğinin mutlaka Avrupa Birliği üyesi olarak da selamete erişeceği konusunda düşüncelere katılmayan şey. Yani biz kendi kültürümüzde, kendi olanaklarımızda, kendi zenginliğimizde, dünya varlıklarımızda onları doğru kullanarak, ülkemize sahip çıkarak çok daha gelişki bir ülke olmaya her zaman e, potansiyel olan bir tutup, Avrupa Birliği'nin e, işte müsaamasına, bilmem falan bağlı kalınmasını hiç hoş görmüyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Mesela şimdi çevre bahçe açıldı. Hı. Bu müzakerelerde çevre dosyası açıldı. E bu yasa o dosyadaki ilçeliğe tamamen ters. Yani Avrupa Birliği'nin öngördüğü doğayı koruma ilkelerinin tamamen ters bir yasayı çıkartıyor. Yani sadece bundan dolayı bizi almaz, almamaları gerekiyor evet. aslında değil mi evet. hocam? Yani ama şu da enteresan. Avrupa Birliği de bakın ağzını açıp tek kelime etmiyor. Et evet. Siz neden doğamızı? E, korumayan biletse azalıyor. Çünkü onların da işleri geldi. Bakın dikkat edin Türkiye'de şu anda en büyük sorun kaçak kentleşmesidir. En evet. önemli sorun plansız kentleşmedir. En önemli sorun kentlerimizin halinde ve şu yaklaşmakta olan depreme karşı hazırlıksız halimizdir. Evet. Yani Türkiye'de şehircilik, şehirleşme, kentleşme en büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Birliği tek kelime diyor mu? Hayır. Seyirciliğimizle ilgili tek kelime diyor Kaçak yapılaşmayı niye durdurmuyorsunuz diyor mu? Yeşil alanları niye yağmalıyorsunuz diyorum. Hay, Bunlar da hiç ama hiç var. Evet. Ama işte e, kültürel haklar adı altında örgütçe bir takım söylemleri Efendim azınlıklar meselesini getiriyor. E bütün Avrupa kentlerine baktığımız zaman hepsi planlı. Evet. Avrupa'da doğa korunuyor. Avrupa'da tarihi kentler korunuyor. Tarih alabildiğine korunuyor, doğa alabildiğine korunuyor ve Avrupalı bunu Avrupa kültürü olarak yaptığı ilan ediyor. Avrupa'daki bütün kültürel mirası yani tarihi kent dokuları Avrupa mirası olarak koruma altındadır. Avrupa'daki bütün doğal mirası yani ormanlar, su havzaları, yeşiller, yeşil alanlar, ırmak e, havzaları, ırmak boyları, şimdi seslere kurban ediyoruz oraları. Bunların hepsi Avrupa doğal mirası olarak koruma altındadır. Dolayısıyla Avrupa kendi kültürel mirasları, doğal mirasına karşı çok duyarlı ama Türkiye'yi neden uyarmıyor? Aday üye olarak neden demiyor ki sen Bu Avrupa'nın da geliyor. Evet. Yani Türkiye'nin bir an önce tekrar Osmanlı'dan gibi hastanın hastası bir adam olması ve e, işte Avrupa'nın isteği doğrultusundaki ekonomisiyle bir sömür görünüyor haline gelmesi. Avrupa'nın da isteği olduğu için bu konuda Avrupa'dan da çıkmıyor. Bu da çok dikkat eder. Çok çok hocam evet. çok çok önemli hakikaten bu da. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz dışarıdayız. Üniversitenin bahçesindeyiz. Karşımızda Boğaziçi Köprüsü. Bir tarafta da işte bu Sultanahmet, Ayasofya'yı görüyoruz. İstanbul hakikaten olağanüstü bir kent ve işte önümüzden Boğaz akıyor. ortasından otoyol gibi su akan tek e, kent burası herhalde. Yani Burası aslında içinden deniz geçen bir kent. Yani Burası bir otoban aslında belki. İçi su dolu gibi. Ama 50 yıldır da bu e, kent maalesef yağmalanıyor değerli hocam. Ve özellikle son dönemde AKP iktidarı ile birlikte milyar dolarlık bir rant ekonomisi İstanbul üzerinden e, yönetiliyor, sürdürülüyor. E, son işte bu referandum, Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi, Hakimler savcılar Yüksek Kurulu'na yönelik yapılan operasyon ve değişiklik bütün bunların, sizce bu başta İstanbul olmak üzere kent yağmasıyla da bir alakası yok mu? Şimdi bu soruyu için Teşekkür ederim. Yani doğrudan ilişkisi var. Yani var mı diye soruyorsunuz ama doğrudan ilişkisi var. Şimdi birkaç örnek vereceğim. Galata Port Projesi Mimarlı Odası'nın açmış olduğu dava sonucunda ve Şehirsel Odası'nın açmış olduğu dava sonucunda e, yüksek yargı tarafından durduruldu yüksek yer tarafından durdurulmasının nedeni şükür. Burası bir kıyı alanıdır. Bizim anayasamızda ve kıyı yasamında sadece toplum yararlanmasıdır. Ama Galata Porto projesi toplumun yararlanması değil projeyi yapacak yatırımcının yararlanmasını öngören bir projeydir. Çünkü gemileri yanaştıktan sonra yolcuların karşılanacağı olan Karşılama dediğimiz dediğimizde de karşılama binaları dediğimiz binalar projenin sadece yüzde beşiydi. Projenin yüzde doksan beşi ise satılık deniz manzaralı daireler, satılık deniz manzaralı ofisler, kiralık Boğaziçi manzaralı e, home ofisler rejilanslardan ibaret şeydi. Yani Boğaz'ın kenarındaki aslında topluma açık planlanması Uygulanması gereken bir alan tamamen sırada bir yapsak politisiyle bir pazarlama politikası işte Bu hem anayasaya aykırıydı hem kıyasız. Dolayısıyla anayasa mahkemesi pardon yüksek yargı yargılarmışlar bunu iptal etti. Şimdi vay efendim yargı niye iptal etti? Ya böyle soracaksın. Vay efendim sen neden böyle bir kuzey yaptın? Teşekkürler. Yani burada suç yargını değil ki, suç projeyi bu şekilde yapın. Evet siz projenizi toplumun da kıyıdan yararlanabileceği şekilde kamuya açık ve gerçekten sadece iman hizmeti göre ve insanların da kıyıdan sağlıyor. sağlayan, bilim bakım Hamburg'a böyledir. Bilim bakım işte o, o, noter zaman böyledir. Bilim bakın maaşı diye böyledir. Kıyıları kapatamazsınız halka. Yani e, böyle bir şey olamaz. Yani ben Gemiyi yanaşma iskelesi yapıyorum diye izin alıp satılık rezidans yapılamaz. Yani, bu, bu, yani tanınlanamaz. Herhangi bir şekilde tanınladığın takdirde suça gelir. Hocam Afrika ülkelerinde bile olmaz aslında. Evet. Şimdi bunu, bunu yüksek yargı tabi ki iptal etti. İptal etmezse zaten onun da yüksek yargı da şimdi bunun iptal etmeyecek bir yüksek yargı mekanizması hazırlanmaya çalışılıyor. Yani işin felaket noktası evet, budur. Evet. Şimdi bir başka örnek, Dubai Kuleleri. Evet. Dubai'liler geldiler, bize dediler ki, size alışveriş kültürü öğreteceğiz. Pardon, kim kime neyi öğretiyor? Benim alışveriş kültürüm bin yıldır. Kapalı çarşı 600 yıldır. Sen çarşı daha 50 yıldır Orada benim Mısır çarşılarım var, orada benim Hanlar bölgem var. Anadolu'nun bütün kentlerinde benim Araslılarım var. Tarihi çarşılarım var. Kim kim alışveriş kulüplerini öğretiyor? Ama işte bunu yuttuk, yuttuk ee, ve e, en yüksek bu kuleleri boğazın tepesine dikmeye için bir proje geliştirdi. Neden peki o kuleleri gidip örneğin pendikleri dikmiyor? Neden o kuleleri gidip bakır kule dikmiyor örnek olarak? Benimkisini kart aldı mesela. Kaşta niye di? Hadi yani neyse. <gülüyor> yani Kaş biraz abartılı oldu ama ya yani İstanbul başka biri neden dikmiyor? <gülüyor> Orada dikmesinin nedeni, kendi uğraşırlarında vardı. Boğaz içi manzarayı cezeden Yani o Dubai kulelerinin yüzde sekseni, tıpkı Delta Port projesi gibi, boğaz için manzaralı onun için Yüksek Yükselmezse boğaz manzarası yok. Yüksek ne kadar yükselirse o kadar çok boğaz için manzarası var. Yeri öyle. Boğaz için manzarası görmeyen daha alt katları bir takım kamu hizmetlerini ayırmışlar. İşte yok sanat galerisiydi, bilmem sinemaydı, şuydu buydu. Ama Boğaz manzarasını gördüğün koddan itibaren yukarıya kadar bilmem kaç hizmetse Boğaz manzaralı sat, manzarası satılık ofisler, işte daireler, şunlar bunlar, dünyaya da bu şekilde duyurdular. E Diler ki Boğaz için manzaralı daire. Yani Şimdi. pazarladıkları aslında İstanbul Boğazı ve manzarası. Tabii. İstanbul. Milyon dolarlar ediyor. Evet. İstanbul Boğazı'nın manzarasını kazandı. Şimdi, ihaleden, ihalede böyle bir iman hakkı verilerek bu ihalede bulmuştu. Ve ihaleden sonra mahkeme iptal ettiği için, suçlular parayı ödemediler. Bence haklılardı ödememekte, çünkü onlar o iman hakkına o parayı ödemişlerdi, asreye değil o arsada o iman hakkı olmasaydı o parayı öderler mi? miydi? Yani mümkün. mümkün değil. O arsada bilmem kaç bin metre yükselip Boğaz Manzara'da yüzlerce e, satılıp ofis veya işte home ofis dedikleri veya rezidans dedikleri e, yapsat, bayağı yapsat yani bizim müteahhitlerin yapsat dedikleri daireleri satmak için o parayı ödemişlerdi. Vahkeme e, iptal edince bence haklı olarak dediler ki kardeşim biz bu parayı bu kadar yüksek ilan yaparak bu kadar e, e, ofis veya daire pazarlamak için. Şimdi bu diyor. Ve buna çıt diyebildi mi? Diyemedim. Diyemedim. İptal etmeleri gerekirdi. Diye. Bilmiyorum evet. iptal ettiler mi? Hala Et duruyor acaba? Hala duruyor. Etmediler. Yani, e, dolayısıyla şimdi burada da yani suçlu olan acaba e, o projeyi durduran e, yargı mıdır? Yoksa o projeye onay veren midir? AKP iktidarına göre yargı suçları. Olur mu? Bence o projeye onay veren kente karşı suçudur. Ve yargı kente karşı bir suçu öncedir. Yani bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıcı meslektaşındır. Mimartır, Sayın Toplar. Kalkıp yargı demeliydi ki ey yargı Allah senden razı olsun. Bir hata yaptık. Bu hatamızı engelledin. Gerçekten büyük bir yanlış yapıyorduk. Senin sayende bu yanlıştan kurtulduk. İyi ki varsın. Demesine rağmen, demesine rağmen başbakanın çok sevdiği Başbakanı ile birlikte bay yargı engelledi vay yargı, yargı, yargı yanlış bir şey engelledi demedi, doğru bir şeydi. Türkiye'de yargının e, doğru bir şey engellediği görmüşmüşsün. Yani gerçekten ülkeye yarardı, e, kentlere yarardı, topluma yarardı. Bir proje ya da uygulamayı yargı engeller mi? Zararlıysa engel. Evet. Biz bunu mimar basitinde o çök esirde açıyoruz. Bir, bir, bir, bir herhangi bir uygulamayı yanlış bulduğumuz için önce itiraz ediyoruz. İtirazımız dikkate alınmayacak de mecburen yargıya gidiyoruz. Yargı bakıyor. Biri kişilerle beraber bakıyor. Eğer bizim itirazımız yerindeyse, doğruysa, uygulamayı durduruyor. Değilse reddediyor. Bizim çok reddedilmiş davamız var. De var evet. Çok bir reddedilmiş evet. davamız var. Biz de diyor şu var ya demek ki bu şeyi yanlış düşünmüşüz. Yargı bizi değil öteki tarafa tuttu. Fakat normal bir şey. Evet. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de yargı olmasaydı çok beter bir hale gelirdi bu ülke. Hocam artık yok. Yani, Diyebilir miyiz? Yani artık yok diye. İşte o yargı duvarı yıkıldı. Benim de en büyük korkum oydu. Yıllardır programlarda bunu söyleyip durdum. İşte yağma ve talanın önündeki en son duvar, yargı duvarı aşıldıktan sonra Türkiye'nin ulusal güvenliği de artık tehlikeye girecek. Diye çok konuşmalarımız, söylemlerimiz oldu. Şimdi o duvar yıkıldı mı? Ne dersiniz? Yok yıkılmadı. Yani ben öyle bir şey düşünmüyorum. Zayıfladı. Duvar zayıfladı. Harcı marcı zayıfladı. Yani biraz elden geçirme ihtiyacı var ama yargıyı yıkmak demek Türkiye yıkmak demek. Yani ben bu konuda o kadar kesin konuşmak istemiyorum. E, yargının tamamıyla yıkıldığı kanısınları değilim. Ayrıca şu da var. Bir yargı mensupları. İster hükümete yakın olsun düşünce olarak ister olmasın. Önüne bir dosya geldiği zaman bu memleketin hayrına değilse, ilkenin zararına buna rağmen evet diyorsa yazıklar olsun ona. Eğer öyle bir şey olursa onlar da bak meydana çıkacaktır. Biz de onlardan hesap soracağız. Evet. Kardeşim sen ne biçim yargı mensuplar? Demi hakkına evet, evet. Ya yani Biz de susmayacağız. Ölünceye kadar konuşacağız. Yani kimse bizi susturamayacak. Evet. Hocam çok çok teşekkürler. Allah uzun ömürler versin bu arada. sizi olmasanız ne yaparız bilmiyorum. Ee, çok teşekkür ederim hocam. Evet. Yani İstanbul manzarasına, Boğaz manzarasına bakarak, üstelik milyon dolar vermeden, hemen sahilde, kıyıda oturarak güzel bir söyleşi yaptık. Türkiye yağmasını, İstanbul yağmasını konuştuk. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyenler, alışkanlık hep seyirciler diyorum. Değerli dinleyenler, e, Sayın Oktay 2. ile birlikteydik. Cumhuriyet Gazetesi'nin çok değerli yazarı. Haftaya yeni bir günden başlığıyla birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.